Bu Kur'an insanlar için kalp gözleri konumundaki bir nur, kesin olarak inanan bir toplum için de bir hidayet ve bir rahmettir.